Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. Es salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Ve ila cemil vel mürselin. Ve ila cemil Hep beraber aşk, aşık, maşruhi anlamaya çalışıyorduk. Aşık demek mümin demektir. İman sahibi demektir. Allah'ı seven, dolayısıyla sevgisini ispatlamaya çalışan abd, kul demektir. Neden Allah'ı sevmemiz lazım? Neden ona abd olmamız lazım? Yani onun sevgisini kazanmak için peşinden koşmamız lazım. Bunun için çaba gayret sarf etmemiz lazım. Bunun için Allah'ı tanımak lazım. Ne kadar Allah'ı tanıyorsak, ona olan sevgimiz, muhabbetimiz, aşkımız yani imanımız o kadar olur. Teslimiyetimiz o kadar olur. Allah'a karşı edebimiz o kadar olur da ondan. Onun için eğer Allah'ı tanımıyorsak, onu sevmemiz mümkün değildir ne kadar tanıyorsak o kadar sevebiliriz. Sadece Allah'ın isimlerini bilmek yetmez. O isimlere iman etmek lazım çünkü. İman etmemişsek o sadece kuru bir bilgiden ibaret kalır ki o bize Allah'ın muhabbetini vermez. Allah'ı sevmek demek Allah'ın kulunu sevmesi demektir. Yani eğer biri Allah'ı seviyorsa bilmesi lazım ki Allah onu seviyor da ondan dolayı o Allah'ı seviyor. Allah kulunu sever, onun gönlüne tecelli eden Allah'ın o sevgisi, muhabbeti kulun gönlünden kendisine geri aksederken kul Allah'ı sevdiğini anlar, bilir. Eğer Allah'a sevgisi yoksa Allah onu sevmediği içindir Allah'ın sevgisine layık olmadığı içindir Yani özel manada Allah yaratırken Zaten sevgisine layık bir hal ile Yaratmış onu Öyle bir fıtrat ile yaratmış Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyor Aleyhissalatü vesselam Doğan her çocuk İslam fıtratı üzere doğar O Müslümandır O mümindir Allah'ın sevgisine dayıktır. Ne zamana kadar? Buluğa erince, aklı erince artık Allah ondan iman etmesini isteyince yani aklını kullanıp Allah'ın kudretini, varlığını ona olan muamelesini hikmetini nimetini görmesini isteyip o Allah'ı anladığı kadarıyla, tanıdığı kadarıyla sevmesini isteyinceye kadar devam eder bu. Mesela şimdiye kadar çocukların günahının ve sevabının yazılmadığını öğrendik. Bu doğru muydu? Bu doğru değildi. Neden doğru değil? cennette cennet sekiz kattır Resulullah Efendimiz buyurdu vesselam, cennette bin derece vardır her bir derecenin arası yerle gök kadar birbirinden uzaktır yerle gök kadar bir derece birinden üstüne olursa yerle gök kadar arada fark vardır nimet farkı vardır çocukların da gideceği öldüklerinde gideceği Cennet mutlaka birbirinden farklıdır Yani sıkıntı çekmiş bir çocukla çekmemiş bir çocuk arasında fark vardır Ne zamana kadar? Buluğa erinceye kadar o cennetliktir Ama o arada işledikleri yazılmıştır, yazılır Öncelikle onun gönlüne, çocuğun gönlüne yazılır Yani bir yanlış yaptığında, zulmettiğinde, başkalarını rahatsız ettiğinde, haksızlık ettiğinde mutlaka o işlediği yanlış günah onun gönlüne yazılır. Bu durumda ana baba da bundan sorumludur elbette ki. Mesela küçük bir çocuğa eğer... Rabbi tanıtılmışsa, şunu şöyle yaparsan, Allah bunu sevmez. Bunu böyle yaparsan, bu günahtır, dediğinde çocuk o yanlışı yaptığında mutlaka tövbe eder. Tövbe etmeyenler de var mıdır? Elbette ki. Yani tövbe edenle etmeyen arasında fark vardır. Mesela öyle çocuklar biliyoruz ki, 3-4 yaşında, bilemedin 5 yaşında, bir yanlış yaptığında günlerce onu unutmaz, tövbe ve istiğfar eder, ağlar hatta. Böyle bir çocukla hiç umurunda olmayan biri nasıl biri olsun? Allah onu İslam fütratı üzere yaratmış, mümin olarak yaratmış. Buluğa erinceye kadar onun için defter tutulmasa bile gönül alemine olduğu gibi yazılır. Yani yaptığı yanlış onu lekeler ve kürletir. Yaptığı güzel şeylerde aynı şekilde gönül alemini nurlandırır. Bunu neden söyledim böyle? Neden bunun anlaşılması gerekir? Analar, babalar çocuklarını yetiştirirken bu çocuktur, bu küçüktür, bu anlamaz deyip muamele etmemesi lazım. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın muamelesine, terbiyesine bakıp o nasıl yapmışsa öyle yapmak lazım ne buyurdu? Çocuklarınıza bilmiyor muamelesi yapmayın. O Resulullah Efendimiz çocuklara büyük muamelesi yapardı. Büyüklere yaptığı muamelenin aynisini çocuklara yapardı. Çocuklar bir soru sorduğunda mutlaka gerektiği gibi dost doğru cevap verir, bununla beraber bir büyüge verdiği kıymeti, değeri verirdi. Bunu bir hikmeti olmalıdır. Yani çocuk anlamaz deyip İşin içinden çıkamayız. Ya çocuğuna yardım edersin, bir mümin olarak yetiştirirsin, gönül alemini kirletmezsin, kirletmeden büyütürsün ya da o ciddiye almazsın, muameleyi yanlış yaparsın, sonra çocuk kendini kirletir, yanlış yapar, bilmeden, anlamadan, büyüyünce de bunun cezasını o da çeker, aile, ana baba da çeker. Gönlü lekelendiği için, kirlendiği için, onun için çocuğun günahı ve sevabı yazılmaz, sözü yanlıştı Yazılıyor, onun gönlüne yazılıyor. Allah onu ondan yani mesul tutmasa da günahından dolayı mutlaka derece itibariyle güzel yapanla yanlış yapan arasında fark vardır. Cennete de gideceği yer farklıdır. Çocuk olarak ölse bile. Büyüyünce, buluğa erince ne olur? Kendini kirletmişse zorlanır, çok zorlanır. Temizlemesi gerekir. Ne kadar kirlenmişse o kadar temizlenmesi gerekir. Ama kirlenmemişse, nurlanmışsa onun zorluk çekmesi söz konusu değildir. Tam tersine Allah'a kul olmaya, avd olmaya da hazırdır. Allah'ı neden sevmemiz lazım? Neden Allah'a iman edip Allah'a aşık olmamız lazım? Neden Allah'a avd olmamız lazım? Onun rızasını kazanmak için, sevgisini kazanmak için çaba gayret sarf edip peşinden koşmamız lazım. Çünkü El Esmaul Husna yani bütün güzel isimler Allah'a aittir. Allah Ayet-i Kerimede öyle buyurdu. Bütün güzellikler Allah'a aittir. Eğer biri güzeli, güzelliği sevmiyorsa o zaten insan olmaktan çıkmış demektir. Yani sen birine iyilik yaptığında o sana teşekkür etmiyorsa, sen güzel yaptın deyip o güzelliği, o güzellikten dolayı güzellik yapanı sevmiyorsa o insanlığını kaybetmiştir. Tamamen karanlıkta kalmış demektir. Ona insan demek bile doğru değildir. Eğer bütün güzellikler bize Allah'tan geliyorsa bu durumda onu sevmemiz lazım isimlerinden O'nu tanımamız lazım. Müzuk sırasına göre Allah'ın isimlerini hep beraber anlamaya çalışmıştık. Kısaca, evet. Allah'ın isimlerinden neden Allah'ı sevmemiz gerekir? O'nu anlamaya çalışacağız hep beraber. Allah hangi ismiyle öncelikle bize kendini tanıtmışsa öyle tanımamız gerekir. Onun için nüzul sırasına göre anlamamız gerekiyor. İlk inen ayetlerde ilk isim Allah'ın Rab ismidir. Elhamdülillahirrabbil alemin. İkraya bismurrabbikel lezi halak. Rab ismi her ikisinde de Rab ismi gelir. İlk inen ayetlerde de ilk inen tam sure olan Fatihada da Allah'ın Rab ismidir. Allah Rab'dır. Terbiye edendir. Mürebbi. Terbiye edip büyüten, eğiten, yetiştiren, besleyen, ona doğru yolu gösteren bütün manaları birden içine alır. Allah'ın Rab ismi. Mürebbi, çocuğun emanet edildiği, çocuğu büyüten, Kadın demektir. En öndeki mürebbi annedir. Annemizi bizim mürebbimiz olduğu için seviyoruz. Eğer Arapça'da bu böyledir, Araplarda da bu böyledir. Eğer biri birini eğitiyorsa, büyütüyorsa, yetiştiriyorsa, doğru yolu gösteriyorsa ona Rab denir. Mürebbih. Rab isminin tecelli ettiği kul manasındadır. Eğer o o terbiyeyi Allah ile yapıyorsa Allah'ı Rab olarak kabul etmiştir. Yok Allah'a göre terbiyeyi yapmıyorsa, çocuğu büyütmüyorsa veya kendisi Allah'a göre büyümeyi kabul etmiyorsa Allah'ın eğitimini yani Allah'ın vahyini kabul etmiyorsa Peygamberin örnekliğini, önderliğini kabul etmiyorsa Allah'ın Rabb'lığını kabul etmemiş demektir. Yani Allah beni güzel yetiştirmez, ben kendime göre yetişirim. Birilerine göre şöyle olurum deyip Allah'tan başkasını Rabb edindiği demektir ki o Allah'ın rab ismine iman etmemiş demektir. Eğer Allah bizim Rabbimizse, bizi eğitense, büyütense, yetiştirense bu durumda ne yapmamız lazım? Onu sevmemiz lazım. Annemizi nasıl seviyorsak, bizi büyüttüğü için, eğittiği için, anneyi yaratan da Allah'tır. Onun da, onu vesile edip bizi büyüten, onun göğsünden o sütü veren, rızkı veren Allah'tır. Onu vesile etmiş. Anne, baba sadece Arada vesiledir ama büyüten Allah'tır. Rabbimiz olan Allah'tır. Rablığını yapıyor. Bütün isimlerde bu böyledir. O Rablığını yaparken bizim de kulluğumuzu, ablığımızı yapmamız lazım. Bizden istediği budur. Avdolmak sevmek demekti. Yani Allah'ın bize yaptığı muameleye karşılık muameleyi yapanı sevmekti. Rabbimizi sevmekti. Allah Rabbimizdir, onun için sevilmeye layıktır. Sevilmesi gerekir. Eğer peygamber göndermeseydi, kitabını vahyetmeseydi, Kur'an'ı göndermeseydi, biz de ne yapacağımızı bilemezdik, anlayamazdık. Nasıl insan olmamız gerektiğini, bu dünya hayatını nasıl yaşamamız gerektiğini, ahireti nasıl kazanmamız gerektiğini anlayamazdık kim olduğumuzu Allah'ın bizi neden yarattığını bizden ne istediğini anlayamazdık bütün bunları ikram eden Rabbimize evet, hamd etmemiz lazım hamd etmek demek, övmek demek güzel yapanı övüyorsun Evet, ona hamd etmek, onu övmek dolayısıyla Rabb isminden dolayı Rabbimiz olduğu için Rabb isminin tecellisiyle Allah'ı sevmek. Sevmemiz gerekir. Sevemiyorsa o zaman Allah'ın Rabb'i ismine iman etmemişiz demektir. İman etmediysek terbiyesini kabul etmekte de zorlanırız. Acaba deriz. Evet, Allah Rahman ve Rahim'dir. Zatında Rahman'dır. Bütün sıfatlarında, bütün muamelesinde... Kuluna olan her muamelesinde Rahim'dir. Kul ne kadar yanlış yaparsa yapsın, o rahmetiyle muamele etmeye devam eder. Elbette ki bunu geniş geniş anlatmama gerek yok. Zaten El Esmaül Husnayı anlatırken saatlerce anlatmışız. Arkadaşlar zaten oradan dinlemişler. Dinlemeyenler dinler inşallah. Ben sadece kısaca neden Rabbimizi sevmemiz, neden ona aşık olmamız gerektiğini anlatıyoruz. Allah rahmetiyle muamele eder. Allah'ı anlamaya çalışırken kendi üzerimizden anlamamız gerekir. Kendi üzerimizden anlamazsak hiçbir zaman Allah'ı tanımamız, anlamamız mümkün değildir. Zatını değil, sıfatlarını, isimlerinden tanımaya çalışıyoruz. Evet, Rahman ve Rahim'dir. Rahmandır, zatında Rahmandır. Aynı şekilde kuruna da o Rahman ismiyle tecelli etmiş ve kul da bizzatihi Rahmandır. Rahmanın tecellisine mazhar olduğu için. Bir çocuk bile eğer birine merhamet ediyorsa, kendisinden daha küçüğüne merhamet eder, Mutlaka bu görünür. Neden tecelli ediyor? Gönlündeki Rahman isminin tecellisinde. Gönlünde Rahman olduğu için. Allah zatıyla, sıfatıyla tecelli edip yarattığı içindir bu. Allah'ın el-esmaül husnasını kendi üzerinde, ruhunda taşıdığı içindir bu. Nasıl ki insanlara kendi... Yakınlarımıza, evladımıza, sevdiklerimize rahmet ediyorsak kendi rahmetimiz üzerinden Allah'ın Rahman ve Rahim oluşunu anlamamız gerekir. Sonsuz bir deryadan bir damla misali Allah ikram etmiş. O bir damladan deryayı, sonsuz deryayı, rahmet derecesini anlamaya çalışmamız gerekir. Bütün isimlerde bu böyledir. Kul, sonsuz deryadan bir damla misali Almış ki Allah ona ikram etmiş ki kendisini tanısın diye, Rabbini tanısın diye, Allah'ı tanısın diye. Eğer kendi üzerinde bu isimler olmasa anlayamaz, anlaması mümkün değildir. Onun için melekler insanın Allah'ı tanıdığı gibi tanımaz, tanıyamaz. Bütün mahlukat için bu böyledir. Allah'ın birkaç isminin tecellisinden Yaratılmış, Allah onları birkaç isminin tecellisinden yaratmış ama insana zatıyla, sıfatıyla tecelli etmiş. Mesela melekler için Rab isminin tecellisi gerekmiyor. Çünkü Allah onları nurdan yaratmış, onun safa safa büyüyüp kemale ermesi gibi herhangi bir durum, söz konusu değildir. Onun için büyümediği için Rab büyüten, eğiten, yetiştiren manasına iddi. Rab isminin tecellisini anlamaz ve tanımaz Allah'ın nur isminin tecellisine masardı, nur ismini en kamil manada biliyor, üzerinde tecelli etmiş günah işlemedikleri için Allah'ın Afu ismini, gafur ismini, ghafar ismini, tevab ismini anlamaz, anlayamaz buna gücü yetmiyor bunu anlayabilmesi için günah işlemesi lazım yanlış yapması lazım ki Allah onu mağfiret etsin, o tövbe etsin, Allah tövbesini kabul etsin, o Allah'tan af bilesin Allah onu affetsin, bunu tatsın. Bunu tatmayınca anlayamaz. Gülah işlemediği için Allah'ın bu isimlerini anlayamaz mesela. Örnek verdim bunu. Yani kendi üzerimizden anlamamız gerekir. Bu isim bizde olmasa anlayamıyoruz. Dolayısıyla aynı şekilde kul biri yanlış yaptığında, onu affettiğinde, mağfiret ettiğinde, bunu tadar. Bunu tadarken aslında neyi anlaması gerekir? Allah kulünü affederken Allah'ın da bir hazi vardır. Bir sevmesi vardır. Gazap etmesi vardır. Kiminle oluyor bu? İnsan ile, kul ile. Yani bir kul bir tavrıyla, bir konuşmasıyla, hatta gönlünden geçirdikleriyle Allah'ı gazaplandırabilir, Allah'ı sevindirebilir. Bu, Allah'ın kulu ne kadar ciddiye aldığını, kulun Allah katında ne kadar kıymetli, değerli olduğunu ortaya koyar. Evet, Allah rahman ve rahimdir. Onun için sevilmeye layıktır. Kul ne yaparsa yapsın, Allah mutlaka rahmetiyle ona muamele eder. Hak ettiği cezayı ona vermez. Yani... Adaletle ona muamele etmez, hak ettiğini vermez. Neyle muamele eder? Rahmetiyle. Eğer Allah ayet-i şerimede buyruyordu, eğer Allah insanların günahlarından dolayı onları cezalandırsaydı, yeryüzünde canlı varlık bırakmazdı. Yani adaletle muamele etmiyor. Rahmetle muamele ediyor, günahlarına ceza vermiyor hemen. Ne yapıyor? Ona tövbe etmiyor istiğfar etme, af dileme imkanı tanıyor bütün hayati boyunca yanlış yapsa, gazabı hak etse bile rahmetiyle muamele etmeye devam ediyor niye? dönsün diye aklını başına alsın diye kendine gelsin diye Rabbine dönsün diye cenneti kazansın diye rahmetiyle muamele eder herkes kendi yanlışını biliyor rahmete layık olmadığını biliyor gazabı hak ettiğini de biliyor yaptıklarından dolayı konuştuklarından dolayı düşündüklerinden dolayı buna rağmen Allah'ın onu yere batırmadığını biliyor onu cezalandırmadığını biliyor rahmetiyle muamele edip onu varlıkta tutmaya devam eder rızkını vermeye devam eder Aynı şekilde kendisine dönsün diye tekrar tekrar evet, imtihanat yani kazanma imkanı tanımaya devam eder. Kur bunu biliyor. Yeter ki aklını birazcık kullansın. Bunu anlar ve görür. Bu durumda Rahman ve Rahim olan Rabbimizi sevmemiz gerekmez mi? Eğer bu böyleyse. Allah'ı böyle Rabb isminden, Rahman ve Rahim isminden anladıksa sevmemiz gerekmez mi? Sevilmeye layık değil midir? Allah maliktir. Mülkün sahibidir. Mülk onundur buyurur ayet-i kerimede. Mülk onundur. Dolayısıyla ham da ona aittir. Yani övülmesi gereken O'dur. Mülkün sahibi olarak görülmesi gereken O'dur. <gülüyor> Lehu'l-mülk ve lehul hamd. Mülk de onun han da onundur buyurdu. Bir de mülkünden insana emanet olarak verir ki onunla ebedi hayatını kazansın. Onunla imanını ispatlasın. Allah'ı sevdiğini ispatlasın. Onunla Allah'a kul olsun, avd olsun. Allah'a karşı sadakatini ispatlasın. Evet, Allah mülkün sahibidir. Hiç kimse hiçbir şeyin sahibi değil. Hiç kimse malik değildir. Onun malikliği emanetendir. Emanet olarak kendisine verilir. Sonra imtihani tamamlar, ömrünü tamamlar. Benim dediği her ne varsa hepsini burada bırakır gider. Çünkü ona ait de. Çünkü sonra gelenler aynı mülkle imtihana tabi tutulur. Allah mülkün sahibidir. Her şey, herkes. Onun mülküdür. İnsan da onun mülküdür. Allah'a aittir. Kur kendini Allah'ın mülkü olarak görmezse, bunu anlamazsa Allah'ı malik olarak, malikül mülk olarak kabul etmemiş demektir. Ben kendi kendimin sahibiyim demiş olur. Kendini Allah'a ait kabul etmemiş olur, kendini kendisine malik olarak kabul etmiş olur. Zaten kendisine verdikleri emanettir, kendisi de emanettir kendisine. Kendisi de Allah'ın mülküdür. Eğer her şeyimiz Allah'a aitse, biz de Allah'ın mülküysek, O kendi mülkünde tecelli etmişse, kendi mülkünde dilediği gibi tasarruf etme hakkına da sahiptir. Eğer bir kul Allah'ı malik olarak görürse, kendini de Allah'ın mülkü olarak görür. Yani kendini Allah'a ait olarak, Allah'ın kulu olarak görür ve kabul eder. Allah'ın malikliğine iman etmişse, malik olduğuna iman etmişse. Eğer kendisi Allah'a aitse, kendisine ait bir şey yok. Kendisinde bütünüyle tecelli eden Allah'tır. Bütün varlığı Allah'a ait. ondaki bütün güzellikler Allah'a ait eğer kötü bir fiil ondan meydana geliyorsa ne görüyoruz ayet-i kerimede bütün iyilikler, hayırlar size Allah'tan bütün kötülükler kendi nefsinizdendir kendi kendine kendine bir varlık vermiş vehmetmiş yani o vehmettiği varlığından dolayı kötülükler ondan zuhur eder, o da onun nefsine aittir, yoksa Bütünüyle her ne hayır olursa olsun ona Allah'tandır eğer bütün hayırlar onda Allah'tansa bu durumda Allah'ı sevmesi gerekmez mi? aynı şekilde bütün kötülüklerin kendisinden nefsinden olan nefsinden de tiksinmesi gerekmez mi? nefsinden uzaklaşmaya çalışıp Allah'a yakın olmaya, yaklaşmaya çalışması gerekmez mi? Evet. Allah ekremdir. Yani zatında kerim olandır. Ekremdir. Kendisi ikram sahibi olmakla beraber aynı şekilde o ikram etmeyi kuluna ihsan eden, ikram edendir. Kulunu ekrem yapandır. Allah yaratırken bu isimlerle tecelli etmiş, kula düşen isimleri kemale erdirmeye çalışmaktır. Kemale erdirince, Allah'ın isimleri onda kemale erince o kamil insan olur. Hazreti insan olur, Allah'ın isimlerinin üzerinde tecelli ettiği insan olur. Hazreti insan, Allah'a ayna olur. Allah'ın güzellikleri onun üzerinde tecelli eder yani. Evet, Allah ekremdir, kuluna ikram etmeyi ikram ederdir. Eğer ikram etmeyi ikram etmeseydi hiç kimse birbirine bir şey ikram edemezdi. Dolayısıyla bu Ekrem ismi kulda Allah'ın ikramıydır. İkram etmeyi ikram ettiği için bu Allah'ın ikramıydır. Neden ikram etmiş? Kul kazansın diye ikram edip kazansın diye dünyaya almaya de toplamaya de ikram etmeye gelmişiz ikram etmeye ikram edenler kazanır malından ikram eden kazanır vaktini zamanını hayatını ikram eden kazanır nefsinin cimriliğini ikram eden kazanır sonuç itibariyle Arandık veren kazanır. İkram eden kazanır. İkram etmeyi de kuluna ikram eden Allah'tır. Ama kul bu isimle eğer muamele etmezse, bu isme iman etmezse, ikram etmeyi sevmezse yani kazanamaz. Kazanma imkanını ikram eden Allah'tır. Dolayısıyla ona her neyi ikram ettiyse ikram etsin diye ikram ediyor ikram edip onunla ebedi hayatını kazansın diye imanını ispatlasın diye ikram ediyor evet Allah ekremdir kulunu ekrem kılandır ikram etmeyi kuluna ikram edendir dolayısıyla ekrem olan Allah sevilmez mi? sevilmesi gerekmez mi? Allah ilahdır. Allah'ın ilah ismi başka, Allah ismi zat ismidir, ilah ismi tapılan, mabud demektir. Kendisine abd olunan demektir, sevilen demektir. Seven demektir, sevilmeye layık olan demektir. Kim neye tapıyorsa onu sevdiği içindir. Allah ayet-i kerimede o puta tapanlarda, başka şeylere tapanlarda da böyledir. Onlar puta tapmıyor dedi. Onlar kendi nefislerine tapıyorlar. Yani kul ya Allah'ı sever ya da kendi nefsini sever. Kendisini sever. Eğer biri kendini Allah'tan daha çok sevdiyse, kendi nefsini, kendi kendisini ilah edinmiş demektir. Allah'ın vahyi karşısında fikir beyan ettiyse, Allah böyle söylemiş ama bence bu böyle de olabilir dediyse ne yaptı? Aklını ilah edin Ya da herhangi bir şeyi Allah'ı sever gibi sevdiyse o sevdiği şeyi ya da sevdiği birini Allah'a şirk koşmuş oldu, onu ilah edilmiş oldu. Eğer bizi yaratan Allah'sa, Rabbimiz Allah'sa, Rahman Oysa, Rahim Oysa Malik'imiz oysa, Ekrem olan oysa bu durumda ilahımızın da o olması gerekmez mi? Yani sevmemiz gereken, sevgisini istememiz gereken, bizi sevsin diye çaba gayret sarf etmemiz gereken o değil midir? O olması gerekmez mi? Eğer böyle değilse, herhangi bir şeyin sevgisi veya herhangi birinin sevgisi Allah'ın sevgisinin önüne geçiyorsa, onu ilah edilmiş oluyorsa, bu durumda yani Allah'a nasıl iman etmiş oluruz? O kim olur, ne olursa olsun. Allah böyle bir imanı kabul etmez zaten. Öyle buyuruyor de ayet-i kerimede. insanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Oysa ki müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Çok şiddetli muhabbet, aşk demektir zaten. Yani Allah'ı sevsen ama herhangi birini, herhangi bir şeyi Allah'ı sever gibi seversen Allah seni mümin olarak kabul etmiyor. Yani biri ben Allah'ı sevmesem olmaz mı? Namaz kılsam, oruç tutsam, hacca gezsem, ibadet yapsam her türlü ibadeti, her türlü hayrı yapsam ama Allah'ı sevmesem olmaz mı? Olmaz. Çünkü mümin olmuyorsun da ondan. Allah'ı kabul etmemişsin. Allah'ın senden istediği kendisine abd olmandı. Yani kendisini sevmendi. Sevgisini kazanmak için çaba gayret sarf edip peşinden koşmandı. Bu kulluğunu, abdlığını ispatlamandı. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama kulun imanını seviyor. Kulun kendisini sevmesini seviyor yani. Kuldan istediği de kendisine abd olmasıdır. Yani kendisini sevmesidir. Bu yoksa hiçbir şey yok, iman yoksa bir şey yok yani. Allah onun hiçbir amelini kabul etmez. Ama bununla beraber Allah zerre kadar hayrı, zerre kadar şerri her ne olursa olsun mutlaka onu önünüze getirir dedi. Eğer biri iman etmemiş olsa bile, kafir olsa bile, dünyada güzel yapıyorsa dünyada karşılığını alır ama ahiretten nasibi yok. Ahirette hiçbir şey alamaz. Dünyada karşılığını alır. Ben müminim, ben Müslümanım diyenler için de bu böyledir. Evet, güzellikler yapıyorsa burada karşılığını alır. Eğer iman yoksa. imansız ameli Allah kabul etmiyor. Çünkü kendisi için yapılmamış. Başka şeyler karışıyor oraya. Kişi neyi seviyorsa onu ister. Onun için çaba gayret sarf eder. Onu kazanmak için çaba gayret sarf eder. Neyi seviyorsa. Eğer sevdiği Allah değilse bu durumda onun ameli ne olursa olsun Allah onu kabul etmez. Kendisi için yapılmamış çünkü. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam Bütün insanlar helaktadır helak oldu dedi alimler müstesna bilenler müstesna bilmiyorsak peşini kaybetmiş demektir alimler müstesna alimler de helak oldu buyurdu İlmiyle amel edenler müstesna yani bir tek alim olmuş işi biliyor bu yetmez eğer ilmiyle amel ediyorsa bu müstesna değil. Bütün insanlar helak olur, alimler müstesna, alim olup ilmiyle amel edenler müstesna, onlar da helak oldu dedi, İlmiyle amel edenler de helak olur, olmuştur dedi. Oldu deyince iş bitmiş dedi yani. İhlas sahibi olanlar müstesna dedi. Hem alim olacak, bilecek. Neyi bilecek? Alim kime deniyordu? Allah'tan haşyet duyana deniyordu. Layıkıyla ancak Allah'tan alim kulları haşyet duyar dedi. Kim Allah'tan haşyet duyuyorsa alim odur. Çok bilgi sahibi değil. Allah'ı bilen, Allah'ı isimlerinden tanıyan, anlayan, iman eden. Allah'a karşı haşyet sahibi. Evet. alim olanlar ilmiyle amel edenler bununla beraber ihlas sahibi olanlar müstesna dedi İlmiyle amel edenler de helak olur oldu İhlas sahibi olanlar müstesna dedi devam etti yalnız bunlar da büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır dedi hem alimdir hem ilmiyle amel ediyor hem de ihlas sahibidir ama bunlar da büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Neden? Çünkü alim olduğunu biliyor. Amel ettiğini de biliyor. İhlas sahibi olduğunu da biliyor. Bu durumda eğer kendini başkalarından üstün görürse, bu ilmiyle, ameliyle, ihlasıyla kibirlenirse o da helak olur. Onun için büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır o da. Kibirlenme tehlikesiyle. Kendini üstün görme, kendini daha kaybını görme tehlikesiyle karşı karşıyadır buyurdu. Onun için hem böleceğiz, öğreneceğiz, alim olacağız. Yani Rabbimizi tanıyacağız. Hem gerekeni yapacağız, ilmimizle, bildiğimizle amel edeceğiz. Hem de ihlas sahibi olacağız. Bununla beraber kendimizden emin olmayıp dikkatli olacağız. Yani kibirlenmeyeceğiz, kibirlenmememiz gerekir. Evet. Allah ilah'tır. Sevilmeye layık olan Allah'tır. Sevgisi kazanılmaya, sevgisi sevgisini kazanmak için çaba gayret sarf etmeye, hayatı o yolda harcamaya layık olandır. Eğer bir mal ki Allah yolunda harcanmıyorsa o azaptır. Onun da eğer ahiret kazanılmıyorsa, Allah'ın rızası kazanılmıyorsa, insan Allah'ı sevdiğini onun da ispatlayamıyor. Yani sadakatini ispatlayamıyorsa, sadaka, sadakatini ispatlayamıyorsa, o onun için yüktür, ona azaptır. Aynı şekilde bütün beden için de bu böyledir. Yani, eğer bir göz Allah yolunda kullanılmıyorsa, hikmetle bakmıyorsa, Allah'ın ayetlerini okuyup anlamaya çalışmıyorsa hikmetle bakıp dışarıdaki afaktaki ayetleri okumaya çalışmıyor, anlamaya çalışmıyorsa olaylara, meselelere hikmetle bakıp Allah'ın muradını anlamaya çalışmıyorsa böyle bir göz çöl olsun daha iyi bir kulak hakkı işitmiyorsa, Rabbinin kelamını duymuyorsa Anlamıyorsa, yani o daha güzel, olmasa daha iyi. Aynı şekilde bir dil Allah'ı zikretmiyorsa, tesbih etmiyorsa, hamd etmiyorsa, Allah ile konuşmuyor, Allah'ın ayetlerini okumuyorsa yani, dua etmiyorsa, sohbetini Allah ile yapmıyorsa, o dilsiz olsun daha iyi. Hiç olmazsa ona azap olmaz. Allah'ın verdikleri, ikram ettikleri ona azap olmaz. Aynı şekilde eli içinde, ayağı içinde bu böyledir. O Allah yolunda el ayak kullanılmıyorsa, o topal olsa, koru olmasa daha iyiydi. Hiç olmasa ona azap olmazdı. Yani bir beden, bedendeki uzuvlar, organlar Allah yolunda eğer kullanılmıyorsa o olmamasından onun olmaması olmasından daha hayırlı demektir. Aynı şekilde bir gönül de böyledir. Eğer orada iman yoksa, Allah'ın muhabbeti yoksa, körelmişse, o gönül çöplüğe dönmüşse, o insanın kendisi olmasaydı daha iyi olurdu. Onun için kıyamet günü ne diyecek insanlar, kaybedenler? Allah buyurur ayet-i kerimede, o kaybedenler, cehennemlikler diyecekler ki, ne olaydı, keşke, ölümümüzle her şey bitmiş olsaydı, keşke toprak olsaydık, keşke bir daha dirilmeseydik diyecekler. Niye? Allah yolunda bu saydıklarımı kullanmadığı içindir. Eğer bir hayat, bir can Allah yolunda kurban edilmiyorsa, o ne işe yarar? Mutlaka insan bütün organlarını kullanır. Yani elini, ayağını, gözünü, dilini, kulağını mutlaka bütün organlarını kullanır. Allah'ın kendisine ikram ettiği mali mutlaka kullanır. Kendisine verdiği hayatı da mutlaka kullanır, harcar. Yani canını feda eder, hayatını feda eder eğer bunlar Allah yolunda feda edilmemiş kurban edilmemişse 3 kuruşa bir avuç toprağa satıldı demektir ya yani Allah yolunda kurban edersin onunla Allah'ın rızasını Allah'ın sevgisini Allah'ın tecellisini, mürünü alırsın saf Allah'ın nuru olursun onunla ya da onu bir avuç toprağa feda eder, kurban edersin. Hiç kimse için bundan başka bir yol yok. Evet. Feda edebilmek için sevmek lazım. Neyi seviyorsan ona feda edersin. Her şeyin, Onun yolunda kararsın, onun yolunda kurban edersin. Allah yolunda kurban olmadıysa bir hayat, bir varlık, o çok ucuza satılmış demektir. İnsan kendini ucuza sattı demektir. Daha doğrusu üç kuruşa bir avuç toprağa sattı demektir. Tercih onundur. Bütün bunları satıp neyi almak isterse onu alır. Ancak onu alalımdır isterse dünyayı isterse ahireti cenneti isterse Allah'ın yakınlığını dostluğunu cemalini tercih olandır. Evet, sevmeye layık olan Allah'tır." dedi. Allah'ın el ilah ismi. Ya Allah'ın söylediğini kabul ederiz ya da kabul etmeyiz. Yok, sevilmeye layık. Allah değil de şu daha iyidir dediğimizde sen bilirsin. Senin ilahın da o olsun. Tercih onundur. yani. Allah en vekildir. Allah güvenilmesi gerekendir. Güvenilmeye layık olandır. Vekil edinilmeye layık olandır. Eğer Allah'ı kendimize vekil olarak kabul edip ona güvendiysek bütünüyle ona teslim olma imkanımız olur. Gönlümüz teslim olmayı kabul eder. Dolayısıyla nefsimiz de teslim olmayı kabul eder. Eğer vekil olarak kabul edersek Hz. İbrahim ateşe atılırken ne diyordu? Hasbunallahu ve nimel vekil. Vekil olarak Allah bana yeter O ne güzel vekildir evet. Allah En güzel vekildir Tek güzel vekildir Biri Allah'a teslim olursa Yani Müslüman olursa Kendini ona teslim ederse Onu vekil olarak kabul etmiş olur Eğer vekil olarak kabul edemiyorsa Müslüman olmaz Yani Allah'a teslim olamaz kendini Allah'a teslim edemez ona güvenmiyor çünkü vekil olarak kendisine kabul edemiyor çünkü benim vekilim sensin ya Rabbi diyemiyor eğer biri Allah'ı vekil olarak kabul edemediyse bu hayat yaşanmaz bir kere yaşayamaz bu hayatı bu hayat cehennem olur hayat imtihan bir yerden sorun gelir zulüm gelir sıkıntı gelir Hiçbir şey de yapamazsın. Ya Rabbi sen benim vekilimsin. Sana havale ettim diyemedinse bu senin için içinde yara olur. Bu sana azap olur. Ama Allah'a havale ettinse, ona güvenip onu vekil olarak kabul ettinse ne dersin? Rabbim gerekeni yapar. Ona güveniyor. Gerekeni yapar. Evet. O yarayı içinden söküp atabilirsin. Evet, Allah vekildir, güvenilmeye layıktır dedi. Ya kabul edersin ya etmezsin. Kabul etmezsen ne olur? Bir şeye güvenmek zorundasın. Kendine bir güvence aramak zorundasın. Ararsın zaten. Hem de her konuda. Yani başım dara düşünce kime sığınırım? Maddi olarak sıkıntı çektirinde kime sığınırım? Zahiri olarak bir sorun sıkıntı yaşadığında kime giderim? Eğer hepsinde önce Allah demiyorsam sorun var. Bununla beraber gerisi sebep, gerisi vesile. Vesilenin sahibi de, sebebin sahibi de Allah'tır. Onunla yapıyor. Vesileyi görmek ayrı şey. Sadece vesileyi görüp Allah'ı unutmak başka bir şeydir. Yani vesileyi eğer vekil olan Allah'ın yerine koyarsak bu şirk olur. Yok, vekil olan Allah'tır ama Allah bir vesileyle ne yapıyor? Onu koruyorsa, ikram ediyorsa, yardım ediyorsa bu böyle bir iman, doğru bir imandır. Herkes kendine bakıp bunu anlamaya çalışması gerekir. Ama bir kul Allah'ı vekil olarak kabul ettiyse, Allah nasıl ki Hz. İbrahim'e ateşi gül bahçesi yaptıysa, Okulda, o konumda, o durumdadır. Allah bize peygamberlerin kısasını anlatırken hikaye anlatmıyor. Kısa anlatmıyor. O orada kalsın, işte biz bunu böyle anladık deyip onu anladığımızı zannedersek bu durumda Allah bize masal anlattı demiş oluyoruz. Hikaye anlattı demiş oluyoruz. Bütün insanların hayatında mutlaka önüne gelenler onların başına gelenler bir peygamberin başına gelmiştir. Bir peygamberin başına gelmiştir. Yani o insana o anda o peygamber örnektir. Allah o peygambere yaptığı muameleyi o insana yapar. Yeter ki o kul o peygamber gibi yapsın. Yani eğer biri onu ateşe atarsa, ateşleyince sadece bunun zahiri ateş olması gerekmiyor. Herhangi bir şekilde ona azap etmek, onu yakmak, ona etmek isterse, bu durumda eğer o gücü yetmiyorsa, elinden bir şey gelmiyorsa, elinden gelen ne varsa yapması gerekir ki o fiili duası olsun, sonra hasbunallahu ne'mel vekil derse, Allah ona o ateşi, o zulmü, o işkenceyi her neyse onun gül bahçesi yapar ona. Kudretini orada gösterir ona. Eğer birini kardeşleri kuyuya atarsa, zindana atarsa, attırırsa, Yusuf Aleyhisselam'a yaptığı muameleyi ona yapar. Eğer biri yanlış yaparsa, Rabbinden kaçarsa, o da büyük sıkıntılara düşerse, hapse düşerse, Gönlü, kendi gönül mağarasının içinde kaybolursa, Hz. Yunus'un La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin dediği duasını yaparsa, evet. Allah onu o kararlıktan, balığın karnından, mağaradan kurtarır. Bütün peygamberler için bu böyledir. Yani Allah bir muameleyi yaparken, Herhangi bir peygamberden yaptığı muamelenin bir parçasını ona yapmıştır. O peygamberi gibi yapmasını ister. Dolayısıyla o peygambere yaptığı muameleyi o kula yapmayı dilemiş demektir. Bunun için de Allah'ı vekil olarak kabul etmek gerekir ki onu peygamberi gibi yapabilen, peygamberleri gibi yapabilenir. Bu her bir insan için böyledir. Kıyamet günü de Allah kulü hesaba çekerken peygamberleriyle beraber hesaba çeker buyurdu Resulullah Efendimiz. Evet, ne buyuruyordu? Allah kullarını hesaba çekerken peygamberleriyle beraber çeker. Kul eğer fakirse, ya Rabbi ben fakirdim yapamadım dediyse Allah ona bir peygamberliği örnek gösterir. Hz. İsa'yı örnek gösterir buyurdu. İsa kulum kadar takır miydin? Onun bir tek üzerinde gömleği vardı. O kulluğunu yaptı. Sen niye yapamadın? Eğer ya dese ki ben zengindim. Mevki makam sahibiydim. Saltanat sahibiydim. Onun için beni meşgul etti. Kulluktan alıkoydu. Ona Hazreti Süleyman'ı gösterir. Hazreti Davud'u gösterir. Sen bu kullarım kadar saltanat sahibi miydin? Ama onlar kulluğunu yaptı. Sen de yapabilirdin. Eğer hastalığını nazaret olarak öne sürerse, Eyüp Aleyhisselam'ı gösterir. Sen Eyüp kulum kadar hasta mıydın? Ama o kulluğunu yaptı. Peygamberleriyle hesaba çekmek bu demektir. Dolayısıyla hayatı yaşarken de Allah aynı şekilde peygamberlerine yaptığı muameleyi her bir kula tek tek yapar. Tek tek. Bütün mesele bunu görmeye çalışmaktır. Anlamaya çalışmaktır. Allah hangi peygambere yaptığı muameleyi bana yapmıştır? Yapıyor. Bu durumda benim o peygamber gibi yapmam lazım ki kazanabileyim. Allah peygamberlerin kıssalarını bunun için bize anlatmıştır. Bize örnek olsun diye. Onun için iman ederken ne diyoruz? Ametübillahi ve kütübihi ve rusulihi. Allah'ın bütün resullerine diyoruz. Bir de kendi Resulüne iman ettim demen yetmez. Niye? Bütün Resullerine iman etmen lazım. Yani bütün Resullerini örnek alman lazım. Onların yaşadığını yaşarken onlar gibi yapman lazım. İman ettim demek onların yaptığı gibi yaptım ve yaparım demektir. Yapacağım demektir. Evet, Allah vekildir. Vekil olunmaya layık olandır. Güvenilmeye layık olandır. Teslim olunmaya layık olandır. Bu durumda kendini ona teslim ettiğinde peygamberlerini nasıl kurtarmışsa, peygamberlerine nasıl yardım ediyorsa sana öyle yardım edecek, yardım edendir. Bu durumda Allah sevilmeye layık değil midir? Bir teslim varsa o da senin sevgindedir. Yani senin imanındadır. Senin yanlış bakışındadır. Evet. Allah gafurdur. Bütün günahları her çeşit günahı affedendir. Gafur, her çeşit günahı affeden gafar tekrar tekrar işlenen aynı günahı affeden demektir. Allah gafurdur. Her türlü, her çeşit günahı affedendir. Eğer Allah günahlarımızı affetmeseydi Allah ayet-i de buluyordu eğer Günahlarınızı affeden, mağfuret eden bir Rabbiniz olmasaydı sizin haliniz ne olurdu, nasıl olurdu? Bir de böyle bakalım. Yaptığımız günahlardan dolayı, yanlışlardan dolayı eğer Allah bizi cezalandırsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Öyle mi olurdu. Bütün canlıları yok etmesi gerekirdi dedi. Tekrar tekrar yanlış yapıyoruz. Her çeşit yanlışı yapıyoruz. Allah'a türlü türlü suizanda bulunuyoruz. İster bilelim ister bilmeyelim, ister farkında olalım, ister olmayalım. Allah'a karşı türlü türlü çeşit çeşit saygısızlıkta bulunuyoruz. Ama o. Gafur olduğu için mahfiret ediyor. Olmamış gibi kabul ediyor. Böyle bir durumda Allah sevilmeye layık değil midir? Allah e'aladır. Yüceler yücesidir. Yüceligi akıl ile anlaşılamayandır. Evet. Allah yüceler yücesidir, yücedir. Bununla beraber kurunu da yüceltendir. Kurunu yücelten. Onu topraktan yaratmış, iki damla pis sudan yaratmış. Ama ona öyle bir ikram etmiş, öyle bir şeref bahşetmiş ki imanıyla. Meleklerin secde ettiği varlık haline getireb. Gerekeni yapınca tabii, bu şerefi kabul edilince tabii ki. Yoksa yoksa hayvandan daha aşağılıyor olur. Eğer o iki damla bir suya, o toprağa takılıp kalırsa, o çamura kendi o çamuruna batarsa, hayvandan daha aşağılı durumda kalır. Ama Allah onu yücelere davet ediyor, kendine davet ediyor, aşağı davet ediyor, aray illiğine davet ediyor en yüce makama davet ediyor. Kendisiyle dost olmaya davet ediyor. Kendisini sevmeye, kendisine aşık olmaya davet ediyor. Yani kulünü sevilmeye layık olma haline davet ediyor. Allah kendini sever, esmasını sever, kendi güzelliğini sever. Kendisine ayna olup Allah'ın güzelliğini, Allah'ın güzelliğini üzerinde gösterip, sevilmeye layık hale gelmeye davet ediyor Allah. Bu da kulun elindeki bir şeydir. Tercih kula aittir. İsterse kendine bir etten, kemikten bir varlık olarak görür, çamura batar, çamur bataklığına batar. Dünyayı sevince de bu böyledir. Çamur bataklığına battı demektir. Dünya, deni aşağı demek. Aşağılık yer demek. Eğer dünyayı severse, dünyaya taparsa, ne yapar? Aşağılık olur. Dünya olur. Deni olur. Eğer Allah'ı severse, yücelir. Meleklerin secde ettiği varlık olur. Kerrennahü beni Adem. Allah, Beni Adem'e, insana ikram etmiş onu mükerrem kılmıştır şerefli kılmıştır. Neyle? Maneviyatıyla yani Kuran nefetiği o ruhla onu evet. mükerrem kılmış Kul ya Allah'ın kendisine nefetiği ruh olur ya da çamurdan biri olur. Deni olur. Dünyalık olur. Evet, Allah aladır. E Kurunu da yüceltendir. Yücelmesi için ona her türlü imkanı tanıyandır. Peygamber gönderendir, kitap gönderendir, imtihan sahnesini hazırlayandır. O imtihanı kazanmak için imkanlar verendir. Bunun için akli verendir, ilmi verendir, hikmeti verendir. O, onu anlayacak kabiliyeti, hikmeti, gönlü verendir. kul bunu kullanmazsa Sadece çamura takılırsa yemenin, içmenin nefsinin azıları, istekleri peşinde koşarsa çamur olmayı kabul etmiş. Deni, dünyalık olmayı kabul etmiş. Aşağılık olmayı kabul etmiş. Eğer Allah'ın e'la ismine iman edersek yüceliriz. Yücelere çıkarız. Davetine icabet ederiz. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Kullarım sana beni sorarlar, ben yakın. Beni davet edenin davetine, bana dua edenin duasına icabet ederim. Söyle onlara, onlar da benim davetime icabet etsinler. Nasıl? Bana iman etsinler. İman eden, onu seven, ona aşık olan onun davetine icabet etmiştir. Allah da onun davetine icabet eder. Yani o Allah'ı sevince Allah da onu sever. O çabasını gayretini sarf edince Allah sevgisiyle, muhabbetiyle, velud ismiyle, ilah ismiyle onun gönlünde tecelli eder. Evet, yüceler yücesi olan, yüceliği akılla anlaşılamayan, ehla olan Allah hulunu evet, yücelere, aklımızın almadığı yüceliklere, şerefe, Davet ediyor. Bunun için bütün imkanları tanıyorsa, Allah, e'la olan Allah sevilmeye, aşık olmaya layıf değil midir? Allah habirdir. Her şeyden haberdar olandır. Her şeyden haberdar. Allah ayet kerimede Allah kişi ile kalbi arasına girer. Nefsinin kendisine neler fısıldadığını bilir dedi Allah. Allah neden kişiyle kalbi arasına girer? Kulü kendi nefsinden haberdar etmek için. Allah oraya tecelli ediyorsa, nefis ona yanlış şeyler fısıldadığında ve seseverdiğinde kuli haberdar etmek için. Evet. Bir de Allah gönüle vahyediyor. Bu nefsin verdiği vesveseyi, şeytanın verdiği vesveseyle Allah'ın o gönüle vahyeni anlar. İkisini birbirinden ayırt eder. Yani Allah kulü kendi kendisine bırakmıyor. Gönlüne tecelli edip ne yapar? Onu haberdar eder. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Allah bir kulun gönlüne mümin olsun kafir olsun günde 300 sefer tecelli eder dedi. Bir kulun gönlüne 300 sefer tecelli edip kendisine davet eder. Hakkı, hayrı ona öğretir. Bu 300 sefer en az olanıdır dedi. Yani onun durumuna göre bu en az olanıydı. Kulun durumuna göre, haline göre, ihtiyaca göre evet, bu bir de artıyor. Bu özel kura özel yaptığı muameledir her bir kurul gönlüne en az günde üç sefer tecelli eder dedi. Tecelli edip, onu kendisinden haberdar eder. Muamelesinden haberdar eder. İmtihandan haberdar eder. Onu ondan haberdar eder. Yanlıştan doğrudan haberdar eder. Ama tecelli ettiği gönüldür. Bir kurul kendi gönlüne bakmazsa, hiçbir şekilde haberdar da olmaz. Ben duymadım der. Ben anlamadım der. Mesela yolda yürürken, diyelim ki bir ihtiyaç dahilini gördük, buna yardım edelim dedik. Yardım et kimdir? Allah'tır. Sonra peşinden bakarsın, başka bir ses gönlümüze geldi. Acaba onun ihtiyacı gerçekten var mıdır? Benim ihtiyacım daha fazladır. Ya da bu bana mı kaldı? İşte bu da şeytanı verdiği bir sesseydik. Evet, bizi bizden haberdar eden, bizi kendisinden haberdar eden, bizi hayatımızın her anında haktan, doğrudan, yanlıştan haberdar eden kazanalım diye bizi her şeyden haberdar eden Allah sevilmeye layık değil midir? Sevilmez mi? Sevilmesi gerekmez mi? Neyi anlatıyoruz? Neden Allah'ı sevmemiz gerektiğini? Her bir ismi üzerinden bunu böyle anlamamız gerekir çünkü. Allah meliktir. Mülkünü idare edendir. Mülkünün melikidir. Her şeyi idare edendir. Neden? Mülk onun maliki da onda. Malikinin aynı zamanda melikidir. Onu sevk ve idare eder. kulda da O'nun mülküdür. Dolayısıyla kulu da idare eden O'dur. Neyle idare ediyor? Nasıl idare ediyor? Rab olarak. Yani kemale ersün diye. Büyüsün diye. Manevi olarak Hazreti insan olsun diye O'na muamele ediyor. Bunu yaparken Rahman ve Rahim olarak, rahmetiyle muamele ediyor. O'na sahip olduğunu, malik olduğunu ona tattırarak muamele ediyor. Bir de Mülkünden emaneten ona mülk veriyor ki o da Malik ismiyle muamele edip kazansın diye. Aynı şekilde Ekrem olarak ona muamele ediyor, ilah olarak muamele ediyor, Vekil olarak, Rafur olarak, Eala olarak, Kabir olarak ona muamelede bulunuyor. Yani idare ederken bütün bu isimleriyle beraber muamelede bulunuyor. Bir de insani melik kılmıştır. Onu ona teslim etmiştir. Senin bedenin senin mülkündür. Senin gönlün senin mülkündür demiştir. Mülkünün sensin demiştir. Yani gözünü, kulağını, dilini, elini, ayağını, gönlünü istediğin gibi kullan demiştir. Sen bunların melikisin. Bunu kullanırken İstersen bununla cenneti kazanırsın, istersen cehennemi kazanırsın ki burada kendi mülkünde melik sensin. Kime aittir mülk? Elbette ki Allah'a ait. Kura emanet etti. Onu ona emanet etti. Kul ya bu muameleyi ruhuyla yapar ya da şeytanla nefsiyle yapar. Eğer mülkü Allah'ın kendisine emanet ettiği mülkü şeytana teslim ederse şeytan gibi olur şeytanlaşır, cehennemi boylar yok mülki sahibine teslim ederse, sahibinin istediği gibi, emrettiği gibi, sevdiği gibi yaparsa ne olur? Hazreti insan olur bu hem zahiri olarak böyledir hem de gönül itibariyle manevi olarak böyledir ya Allah'ın kendisine emanet ettiği vücut ülkesini bir de zahiri olarak neyi teslim ederse etsin. Ya Allah'a göre melik olur ya da melik olarak şeytani kabul eder, şeytana teslim eder. Şeytana teslim ederse şeytan harap eder, onun gönlünü cehenneme çevirir. Dolayısıyla bütün azalarıyla da yanlışlar yaptırır, onu cehenneme gönderir. Allah ehaddir. Zatında bir olandır, tek olandır. Tek. Vahid sıfatlarında tek olan, bir olan. Ehad zatında tek olandır. Her bir insan Allah katında bir tanedir. İkincisi yoktur. Her bir insan Allah katında özeldir. Allah kopya çekmemiştir. Parmak uçları, parmak hizi bile birbirine benzemez. Bakarken birbirine benzer olarak görürüz ama hiç biri ötekine benzemez. Dolayısıyla her bir kul Allah katında özel bir kuldur, özel yaratılmış bir kuldur. Yani o da, ahad, özel kul. Eğer insanlara bakıp herkes böyle yapıyor, biz de böyle yapalım. Biz de şuraya katılalım, biz de buraya katılalım dersek bu sürü mantığıdır. Kulluk, iman etmek, Allah'a kul olmak, avd olmak birey işidir. Şahıs işidir yani. Gönül işidir. Bununla beraber senin bunu kazanman gerekir. İman, anadan, babadan, atadan miras kalan bir şeyde değildir Kuruluk miras kalan bir de değildir İnsanın bizzat evet, onu kazanması gerekir. Allah'ın verdiği imanı kemale erdirmesi gerekir. Verdiği isimleri kemale erdirmesi gerekir. Onun bunu yapması lazım. Onun için o bir tanedir. Kendisi ya kazanır ya kaybeder. Eğer kazanmak istiyorsa kazanmış olanlarla beraber olması gerekir. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah'a karşı takva sahibi olup sadıklarla beraber olun. Yoksa, yoksa sadık olamazsın. Sadakati kazanamazsın. Sad kazandığın sadakati koruyamazsın. Beraber olmayı Allah emretti. Bizi özel olarak yaratan özel olarak muamelede bulunan, özel rızasına, özel dostluğuna davet eden, bizi yaratan Allah sevilmeye layık değil midir? Böyle bir muameleyi başka nereden görebiliriz? Nasıl görebiliriz? Nasıl yani bizi yaratan Rabbimizi bırakıp başka bir şeyi onu sever gibi sevebiliriz. Eğer Rabbimizi anladıksa, tanıdıksa, evet. Ben esma listesini önüme koymuştum. Aslında kısaca böyle hepsiyle yapmayı düşünüyordum, anlatmayı düşünüyordum. 12 tanesini anlatmışım. İnşallah bir dakika sohbette devam ederiz. Neden Allah'ı sevmemiz lazım? Neden Allah'a aşık olmamız lazım? Neden Allah'a abd olmamız lazım? Neden Allah'a iman etmemiz lazım yani? Bunu anlamaya çalışıyordum ki Allah'ın isimlerini, Allah'ı tanıdıkça, sıfatlarını anladıkça onu sevme imkanımız olur tanımadan, anlamadan sevmek mümkün değildir, o hayali bir şey olur yani ismi bildin bir de ona iman etmen gerekiyor Allah rahmandır dedin buna iman etmen gerekiyor, bunu bilmen ilim olarak bilmen yetmiyor buna bir de iman etmen gerekiyor iman etmen yetmez nasıl anlaşılır iman edip etmediğin? eğer rahmeti seviyorsan rahman ve rahim ismine iman ettin sen de mahlukata, insana rahmetle muamele ediyorsan Rahman, Rahim ismi senin üzerinde tecelli etmiş, amele dönüşmüş demektir. Yoksa yoksa yalan söylüyorsun. Yani Allah'ın Rahman ve Rahim oluşuna iman etmemişsin demektir. İsimler senin üzerinde tecelli etmedikçe. Ben Allah'ın afu oluşuna, gafur oluşuna, gafar oluşuna iman etmişim dediniz. Ama sen biri yanlış yaptı senden özür dilediği sen onu affetmiyorsun. Mağfiret etmiyorsun. Sen yalan söylüyorsun. İman etmek sevmek demekti. Sen o zaman gafur olmayı, gafar olmayı, tevab olmayı, olmayı sevmen gerekiyordu. Sen yalan söylüyorsun. İman bu değildir Allah'ın isimlerini Allah'a iman bu değil demekti. Sen Allah'a iman etmemişsin yani. Öyle değilsin. İman öyle ...inandım demek değildir. Lafla iman olmuyor. İman tadılması gerekendir. İman aşktır çünkü. Allah'ı sevmektir. Allah'ın sıfatlarını sevmektir. Sevseydin, sevseydin senin üzerine tecelli ederdi. Etmediyse sevmemişsin. İmanın sana Allah'ın o sevgisini, o tecellisini kazandırıyor çünkü. Yoksa yok, yoksa yalan yani. Herkesin imanı üzerindedir, ameli de üzerindedir, ahlakı da üzerindedir, cenneti de, cehennemi de üzerindedir. Yani ya vardır ya yoktur. Ya iman etmişiz vardır ya da iman etmemişiz yoktur. Olmayan bir şeyi konuşmak bize bir fayda getirmez, fayda sağlanmaz. Evet, Allah hepimizi kendisine iman eden, kendisine aşık olan, kendisine avd olan kullarından eylesin. Allah bizi yarancılardan eylemesin. Kendi kendini kandıranlardan eylemesin. Allah hakkında suizanda bulunanlardan eylemesin. Layıkıyla Rabbini tanıyanlardan eylesin. El-esmaül husnası üzerinden Rabbini sevenlerden eylesin. Rabbine aşık olanlardan eylesin. Allah'ın güzelliğini üzerinde gösterenlerden eylesin. Amin. Allah hepimizden razı oldu.